İttisal şartı incelendikten sonra eğer isnaatta inkıta olduğu anlaşılırsa bu inkıtanın hangi türden olduğu belirlenmelidir. Bu inkıtağın hangi türden olduğu belirlenmelidir. 1. Eğer inkıta sahabe tabakasında ise o mürseldir. Sahabeden bir topluluktan işiten ve onlarla karşılaşan tabiî, sahabeden bir topluluktan işten ve onlarla karşılaşan tabi'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyorsa bu isnat mürseldir. eğer inkıta sahabe tabakasından başkasında ise buna genel olarak munkatı denilir. Başkasında ise bu inkıta sahabe tabakasından başkasında ise buna genel olarak munkatı denilir. 3 Eğer inkıta peş peşe iki yerde ise o mu'daldir. Eğer inkıta peş peşe iki yerde ise yani peş peşe iki rade düşmüşse o mu'daldir. 4 eğer inkıta tedlis ile nitelenen bir râvinin mu'an'an rivayeti ise bu da ikiye ayrılır. Eğer inkıta tedlis ile nitelenen bir râvinin mu'an'an rivayeti ise bu da ikiye ayrılır. Birinci kısım, Rabinin kendisiyle Şeyh'i arasında Rabinin kendisiyle Şeyh'i arasında vasıta olduğunu başka bir rivayette tasrih ettiği sabit ise. Bir Başka bir isnatta tasvih ettiği sabit ise bu vasıtayı zikretmeden yaptığı rivayet müdelles bir rivayettir. Müdelles bir rivayetdir. Müdelis tedlisi yapan, müdelles tedlis yapılan. Bu durumda bu isnat müdelles veya falan tedlis yapmıştır denilir. Veya falan tedlis yapmıştır denilir. İkinci kısım Tedlis ile nitelenen ravi Bütün rivayet yollarında işittiğini tasrih etmemişse hiçbir rivayet yolunda eşitliğini tasrih etmemişse bu isnatlar teblis yaptığını gösterir. Tediş yapmadığını gösteriyor. Yaptığını. Çünkü tasrih yok hiçbir tarikinde. Bu durumda teblis ihtimali var demektir. içinde bu isnatta filan kimse tedlis ilentelenmiş olup anane yapmıştır denilir veya filan kimse müdellis olup anane yapmıştır denilir. Telefonu geri verirdim. An anane. anane yapmıştır denilir. Zira ravi anane yapmıştır denilir. Zira ravi işittiğini açıkça belirtmedikçe işittiğini açıkça belirtmedikçe kendisiyle hüccet getirilmesini engelleyen kendisiyle hüccet getirilmesini engelleyen bir cerh menzilesinde nitelenmiş olabilir. bir cerh menzilesinde nitelenmiş olabilir. 5. Senedin baş tarafında düşmeler olmuşsa bu muallaktır. Tırnak içinde. Bu hadiste veya isnatta filan muallak olarak rivayet etti denilir. Bu hadiste veya isnatta filan muallak olarak rivayet etti denilir. Burada zikretmemişiz ama... Ee, Altıncı olarak zikredebilirsiniz. İnkıta birden fazla yerde olursa ama peş peş olmazsa mesela iki yerde munkatı, üç yerde munkatı gibi şeyler denilir. Onu birinci seviyede anlattığımız için burada gerek görmemişiz. İnkıta dereceleri diye başlık atalım. İnkıtanın kuvvet ve zaaf bakımından dereceleri vardır. En kuvvetlisi ve zaafı en az olanı mürseldir. Çünkü sadece sahabe düşmüştür. Yani büyük ihtimalle sahabe düşmüştür. Ebu Hanife ve Sevri gibi fakirlerden bazısı Mürseli hüccet kabul etmişlerdir. Sevri, yani Sevri gibi fakirlerden bazısı Mürseli hüccet kabul etmişlerdir. Tabi büyükleri. Mutlak olarak Şafii ise Tabi'nin büyüklerinin Mürselilerini Şafii ise Tabi'nin büyüklerinin Mürselilerini El Risale'de saydığı Bazı şartlarla birlikte Hüccet kabul etmiştir Hadis ehli ise Mursel'in hüccet olmadığında ittifak etmişlerdir. Hadis ehli ise Mursel'in hüccet olmadığında ittifak etmişlerdir. Bu ittifakı Müslim sahihinin mukaddimesinde 1 bölü 30 nakletmiştir. Müslim, sahihinin mukaddimesinde 1 bölü 30 nakletmiştir. Hocam, ben Malik. Ama farklı şey değil mi? Özel şey yok, kabul etmiyor. Hüccet sayına konusunda kabul etmeyen i̇bn Bihatim bu mesele hakkında Merasil adlı kitabının mukaddimesinde ayrıntılı açıklama yapmıştır. i̇bn Bihatim Hatim bu mesele hakkında Merasil adlı kitabının mukaddimesinde ayrıntılı açıklama yapmıştır. Mürselden daha zayıfı munkatıdır. Mürselden daha zayıfı munkatıdır. Zira ravi düşmesi senedin başında değildir. Bazen ortasında veya sonunda da olabilir. Bu ise yalanın yaygınlaştığı, zaptın gevşediği, son zamanların tabakasında olduğundan daha zayıftır. Bu ise yalanın yaygınlaştığı, zaptın gevşediği, son zamanların tabakasında olduğundan, yani mürselden daha zayıftır. En zayıfı mudaldir. Zira peş peşe iki ra düşmüştür. Bu yüzden muhakkikler Hasenli gayrihi için munkatı ve mürsel rivayetleri destek olarak kullanırlarken, mudale itibar etmemişlerdir. Yüzden bu hakikatler için munkatı ve mürsel rivayetleri destek olarak kullanırken, mudale itibar etmemişlerdir. Çünkü bunun zayıflığı şiddetlidir. Bazı asırlarda muadal ve şiddetli zayıf olan hadislerle destek getirme hatası yayılmıştır. lakin bu doğru bir metot değildir. Bazı asırlarda muğdal ve şiddetli zayıf olan hadislerle destek getirme hatası yayılmıştır, lakin bu doğru bir metot değildir. Tıpkı tesbih namazımda olduğu gibi. Müphem de var, yani tarihlerin hepsinde farklı şeyler var. El Cürekani rahimeullah El Cürekani El Ebatil vel Menakir'de 1/12 şöyle demiştir. El Cürekani rahimeullah El Ebatil vel Menakir'de 1/12 şöyle demiştir. Bize göre nürsel hucet değildir. Munkatı ise nürselden daha kötüdür. Muadal ise munkatıdan daha kötüdür. Bir başlık daha atıyoruz. İsnad incelemesinde ilim ehlinin eserlerini araştırma yolu. Alt başlık birinci merhale. Sınav incelemesinde ilim ehlinin eserlerini araştırma yolu birinci merhale. Tehsibul Kemal ve Tehzibut Tehzib kitaplarının delaletiyle iptisali araştırmak. Tehsibul Kemal, bu mizliğinin kitabı ve Tehzibut Tehzib, bu da i̇bn Hacer'in kitabı. Bu kitapların delaletiyle iptisali araştırmak. Araştırılan hadis Kütubi Sitte hadislerinden ise ilk olarak Rabinin hal tercemesi için Kütubi Sitte hadislerinden ise ilk olarak Rabinin hal tercemesi için Hafız el-Mizzini'nin Tahzibul Kemal kitabına bakılır. 37 ciltlik bir eser. Hafize'nin? Mizzi'nin Kemal kitabına bakılır. Zira bu eserde Ravinin şeyhlerinin ve öğrencilerinin isimleri Ve bu rivayetlerin kütüb-i hangisinde yer aldığı genişçe açıklanmıştır. Rabinin, şeyhlerinin ve öğrencilerin isimleri ve bu rivayetlerin kütüb-i siteden hangisinde yer aldığı genişçe açıklanmıştır. Eğer ravinin şeyhi sahih ravilerinden veya ikisinden birinin ravilerinden ise sayın. bu harbe müslüm yani <gülüyor> sahih hain ravilerinden veya ikisinden birinin ravilerinden ise yani Müslim'in rağullerinden biri ise, bu ittisale bir delildir. Ancak hal tercümesinde bunun aksini gösteren bir açıklamada bulunabilir. eğer râvinin şeyhinden rivayeti sayhaynında değilse ve tehzib kemalde inkıta veya irsale delalet eden bir ibare yoksa kemalde İnkıta veya irsale delalet eden bir ibare yoksa Hafız ibne Hacer'in Tehzibut tehzibine bakılır. Hafız İbn-i tesibut tesibine bakılır. Zira bu kitapta genellikle tesibül kemal üzerine bazı ziyade bilgiler ve istidrakler vardır. Genellikle tesibül kemal üzerine bazı ziyade bilgiler ve istidrakler vardır. İstidrakler İstir. vardır. Bunların bazısı ittisal ve sema'ın ispatına veya aksine dair özel bilgilerdir. Bunlar da bu. Bunların bazısı iptisal ve sema'ın ispatına veya aksine dair özel bilgilerdir. Birinci örnek. El Esved bin Yazid en Neha'inin Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayeti Kutubü's-Sitte rivayetlerindendir. El Esved bin Yazid en Neha'inin Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayeti Kutubü's-Sitte rivayetlerindendir. Mizzi'nin tehsibi bu ülke şöyle denilir. Bilal bin Rabahtan, parantez içinde sin yazıyoruz. Arapça sin harfi. Virgül, Bilal bin Rabah'dan parantez içinde sin, virgül. Huzeyfe bin Yeman, Huzeyfe bin El Yeman'dan parantez içinde ha hı yani hı ve sin. Noktalı hı ve sin, virgül. Selman el-Farisi ve Abdullah bin Mesud'dan parantez içinde Ayn rivayet etmiştir. Selman el-Farisi Abdullah bin Mesud'dan parantez içinde Ayn rivayet etmiştir. Sin, Nesai'nin rumuzudur. Buhari Aynı ise küdübestenin rumuzudur. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesay ve İbn Mace hepsi de hepsinde var, yer almış bu. Bunun anlamı Buhari ve Müslim El-Esvedin İbn Mesud radıyallahu rivayetiyle hüccet getirmişlerdir ve bu ittisalin delilidir. El-Esvedin İbn Mesud'dan rivayetiyle hüccet getirmişlerdir ve bu ittisalin delilidir. İkinci örnek. Biraz daha zorlaştıracağız. Ali bin Ebi Talha'nın İbn Abbas radıyallahu rivayeti için Tehzibül Kemal'e bakıldığında şunları buluruz. İbn Abbas radıyallahu rivayeti için Tehzibül Kemal'e bakıldığında buluruz bu Ebu ve cebir bin nef el hemedani Ebu ve tak Cebir bin Nevf el Hemedani Cebir bin Nevf el Hemedani parantez içinde min virgül Raşid bin Saad el Mukra'i parantez içinde Ayrı ayrı olarak dal, sin, kaf. Ve Mürsel olarak Abdullah bin Abbas'tan parantez içinde F ve kaf harfleri bitişik. Rivayet etmiştir. Mürsel olarak Abdullah bin Abbastan parantez içinde f kaf bitişik olarak f ve kaf bitişik olacak ayrı değil yani şu şekil tek kelime gibi öyle ayrı yazdığın zaman farklı kitaplara gider o. Hürse olarak i̇bn Abbas'tan rivayet etmiştir. İkisinin arasında mücahit vardır. Yani Ali bin Ebi i̇bn Abbas arasında demek ki mücahit var. Fekaf Rumuzu ile, yani bitişik Fekaf Rumuzu ile i̇bn Mace'nin tefsir babındaki rivayetine işaret edilmiştir. Ünmace'nin tefsir babındaki rivayetine işaret edilmiştir. <Gülüyor> Ali bin Nebi Talha'nın İbn Abbas radyalanmadan rivayetiyle Bukhar ve Müslim hüccet getirmemişlerdir. Sadece i̇bn Mace'nin tefsirler rivayeti vardır. Mizzi'nin sözlerinden anlaşılan Ali bin Nebi Talha'nın i̇bn Abbas'tan rivayetinin mürsel olmasıdır. Nabbastan ancak Mücahit bin Cebir vasıtasıyla rivayette bulunmuştur. Mücahit bin Cebir vasıtasıyla rivayetinde bulunmuştur. Mücahit bin Cebir vasıtasıyla rivayette bulunmuştur. Sonra mizziğinin iki önemli naklini görürüz ki bunlar sadece işitmeyi değil görmeyi de iptal etmektedir. En son He. Birincisi, yani bu rivayetlerden birincisi, Ebu Hatim, Duhaym'ın şöyle dediğini naklediyor. Ebu Hatim? Duhaim'dan Duhaim dedi ki, i̇bn Abbas'tan tefsiri işitmemiştir. İbn-i Abbas'dan tefsiri işitmemiştir. Yani İbn-i Ebi Talha, i̇bn Abbas'tan tefsiri işitmemiştir. İkincisi, İbn-i İbban onu esfikatta zikretti ve dedi ki, İbn-i İbban onu esfikatta zikretti ve dedi ki, İbn Abbas radıyallâhından nasih ve mensuhu rivayet etti, onu görmemiştir. Nasih ve mensuhu rivayet etti, onu görmemiştir. Yani Ali bin Bey Talha İbn Abbas radıyallâhı'yı görmedi, fakat onun İbn Abbas'tan rivayette getirdiği tesirler hutjettir. Çünkü o e, kitaptan rivayet ediyordu. Yani i̇bn Abbas'ın Mücahit Rahim olan yazdığı tefsir cüzlerini kitap olarak almıştı. Kitaptan rivayet ettiği için Mücahit'i zikretmeden doğrudan i̇bn Abbas'tan diye zikrediyor bu tefsirinde. Bu hüccettir yani. Vicade yok yorumu. Vicade değil. Mükatebe sayılır bu. Yani Mücahit'den aldığı şeyler, yani Mücahit vasıtasıyla iştiyor. Aradaki vasıta Mücahit olduğu için, o da sığa olduğu için, bu isnada bir şey yok. Bukhari sayinde hüccet getirmese de başka yerde hüccet olma kabul etmiş, bir, etmiş yani bu rivayet. yani bu hafî değil mi? Değil. Evet. Çünkü irsal-ı hafî de işittiği birisinden işitmediği rivayet. Burada işitmemişti Nabbas'tan Ali bin Ebi Talha'nın. Ama kişiden işitmeyi iş verilir iş iş mi? Iş Buna munkatıya örnek verilebilir bu ancak. Çünkü ne görmüş ne işitmiş napas. Sadece arada vasıta var. Vasıta da güvenilir olduğu için, bilindiği için problem yok rivayette. Üçüncü örnek Bunları da bitirelim bugün. Üçüncü örnek Eban bin Osman bin Affa'nın babası radıyallahu anh denir, rivayeti için Eban bin Osman bin Affa'nın, yani Hazreti Osman'ın oğlu, babası radıyallahu anh'ten rivayeti için, Tehzibül Kemal'de, Eban bin Osman'ın hal tercümesine bakıldığında şunları görürüz. Eban bin Osman'ın, Osman bin Affa'nın, babası radıyallahu anh'ten rivayeti için, Tehsibül Kemal'de Eban bin Osman'ın hal tercihmesine bakıldığında şunları görürüz. Tehsibül Kemal'den nakreye başlıyoruz tırnak içinde. Eğer mahfuzsa Usame bin Zeyd'den parantez içinde sin Zeyd bin Sabit'ten parantez içinde dört. Zeyd bin Sabit'ten parantez içinde dört. Eğer mahfuzsa Usame bin Zeyd'den parantez içinde sin. Birgül, Zeyd bin Sabit'ten parantez içinde dört. Ve babası Osman bin Affan'dan parantez içinde B ve H bitişik. Yani noktalı hı B, H bitişik, virgül, mim, virgül, dört. bh virgül, mim, virgül, dört. Parantezi kapat rivayette bulunmuştur. 4 rakamı 4 sünnen sahiplerinin rumuzudur. Şu B, H, H noktalı. Hocam önce mi sonra verin. Yani, şey verin yani, önce. B, mı Yoksa Önce. B, önce B işte. Önce B, H. Bitişik ya. Aynı Fekaf yazdıydık yazınca bitişik. Aynı onun gibi bitişik yazacağız. Önce B, sonra Hı. Sağdan sola doğru. Dört, dört sünnen sahiplerinin rumuzudur. B-K, Bukhari'nin sahihi dışında edebül ül Müfret ve Ref-ül rumuzudur. Hocam rivayette bulunmuştur. 4 dört rakamı dört sünnen sahiplerinin rumuzudur. B.H. Buharın sahi dışında yaptığı rivayetler, edebil müfred refüledeğin gibi kitaplarından. Mim, Müslümin sahiği. Min Müslimin sahihidir. Ancak Müslim'deki rivayet asıllardan mı yoksa mutabaatlardan mı buna işaret etmemiştir. Şeddi <gülüyor> semao Mutabaatlardan mı buna işaret etmemiştir. Bu yüzden İttisal'in Tespiti için araştırma gerekmektedir. Bu yüzden Tespiti için araştırma gerekmektedir. Bukhari sahinde rivayet etmediğinde Müslim'de asıl rivayetlerinden mi yoksa mahrun rivayetlerinden mi olduğu belirlenmediğinden ittizale delalet etmeyen rivayetleri demiş. Tahsibü tahsibe müracaat edildiğinde şu görülür. Esram dedi ki: Ahmed'e yani Ahmet bin Hambele Eban'ın babasından Eban bin Osman babasından işitti mi diye sordum. Hayır dedi. Baba inkıta ağır basmaktadır. Ancak İbn Hacer itiraz ederek şöyle demiştir. Onun hadisi Sahih-i Müslim'de babasından işittiğini tasrih ederek gelmiştir. ifade inkıtayı reddetmekte ittisali ispat etmektedir. ifade inkıtayı reddetmekte ittisali ispat etmektedir. Yani Müslim bunu tasrihli olarak rivayet ettiğinden dolayı ittisali ispat etmektedir. Bir başlıkla bitirelim. Rical kitaplarından ittisale Delil Araştırma. Boşuna atıp kapatalım. Rical, Rical kitaplarından ittisale Delil Araştırma. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tebateke la şerikelek ve estağfurke ve etubileyik. <Sessizlik>